1108, numaralı konu, şehadet ehlinin ateşten çıkacakları, evet, Allah'ın Resulü, cehennem ehli cehennemde bir araya geldiklerinde onlarla beraber Allah'ın dilediği kadar kıble ehli de bulunur kafirler Müslümanlara, siz Müslüman değil miydiniz, diye sorarlar, onlar, evet, biz Müslüman idik, derler, kafirler, o halde İslam sizi bu azaptan kurtaramadı, siz de bizimle beraber ateşe sevk edildiniz, derler, Müslümanlar, bizim günahlarımız vardı, o günahların cezasını çekiyorlar. Derler, Müslümanların bu sözünü işiten Allah, meleklere cehennemde ne kadar kıble ehli varsa çıkarılmalarını emreder, kafirler onların çıktığını görünce, keşke biz de Müslüman olsaydık, cehennemden çıksaydık, derler, sonra Hazreti Peygamber, taşlanmış ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum, Elif-Lam-Ra, bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir, bir zaman gelir ki, inkar edenler, keşke Müslüman olsaydık, diye arzu ederler, Hicre, 15.01-1. 2 ayetlerini okudu.